1828, numaralı konu, hendek kazılırken Hazreti Peygamber'in elini sürmesiyle yemeğin bereketlenmesi, evet, Hazreti Peygamber hendek kazdırırken eşap açlıktan karınlarına taş bağlamışlardı, Hazreti Peygamber bunu görünce, bize yemek yedirecek bir kimseyi bana gösterebilir misiniz, dedi, bir kişi, evet, dedi, Hazreti Peygamber, o halde öne düş, bize orayı göster, dedi, onlar adamın evine geldiler, baktılar ki ev sahibi hendekten payına düşen bölümü kazmaktadı, hanımı haber göndererek, acele gel, çünkü Hazreti Peygamber bize gelmiştir, dedi, adam koşa koşa geldi ve Resulullah'a hitaben, anam babam sana feda olsun, dedi, onun bir keçisi vardı, oğlağı da beraberindeydi, ev sahibi keçiyi tutmaya çalıştı, Hazreti Peygamber, oğlağı kes, dedi, adam oğlağı kesti, hanımı da hamur yoğurup ekmek yaptı ve eti de çömleğe koyarak ateşin üstüne yerleştirdi, yemek pişince Hazreti Peygamber ve arkadaşlarımın yanına getirdi, Hazreti Peygamber parmağını yemeğin içine sokarak besmele çekti ve, Ey Allah'ım, bereket ver buna, dedikten sonra ashabına, Başlayın, dedi, Hazreti Peygamber'in beraberindekiler doyasıya yediler, onlar yemeğin üçte birini ancak bitirebildiler, üçte ikisi kaldı, o on kişi gitti, Hazreti Peygamber onlara, Gidiniz ve on kişi daha gönderiniz, dedi, onlar gittiler, ikinci on kişi geldi, onlar da doyasıya yedikten sonra Hazreti Peygamber kalkarak evin hanımına ve çocuklarına dua etti ve arkadaşları, ile hendeğe gittiler, oraya vardıklarında Selmani Farisi'nin büyük bir kayaya rastladığını ve bir türlü kayayı parçalayamadığını gördüler, Hazreti Peygamber, bırakın da önce ben vurayım, dedi, Hazreti Peygamber besmele çekip kayaya vurdu, kayanın üçte bir koptu, Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve, Kabe'nin Rabbına and olsun ki, Fars'ın köpekleri göründü, buyurdu, ikinci kez vurdu, kayanın bir parçası daha koptu, Hazreti Peygamber tekbir getirdi ve, Kabe'nin Rabbına and olsun ki, Şam'ın köpekleri göründü, buyurdu, o zaman münafıklar, biz korkudan hendek kazıyoruz, o bize Fars'ın ve Rum'un köpeklerini vaat ediyor, dediler.